kalpleri aşk Muhammed ile dolan, gözleri ibret ile nazar eyleyen, kulakları hak kelamı işiden, dilleri Allah'ı zikre eyleyen, Habib-i Huda, Şefi'i i Ruz i Cezar, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e dediğimiz her şeyinden ziyade severek imanlarını kemale girdiren, bu alemden cennete dahil olan, cemalullah'a nail olan aşk-ı sadıklar. Bu kelime-i tevhid bir mübarek, bir kusidir o tesbihdir ki yedi cehennemin kapısını bu kelime-i tevhid kitler. Cehennem yedi tane insanlarda yedi tane sıfatın mezmumet, çirkin sıfat varlığı. Cehennemin yedi kapısını bu kelime-i tevhid kitler. Cebra gerabu hak celle ve Tekaddes hazretleri habibi edibin lisanıyla La ilahe illallah hisni ve men dakhala hisni emine min azabi buyurmuştur. La ilahe illallah benim kalandır. O kalaya dahil olan benim azabından emin olduğu buyuruyor. Bu kelimenin tayyibi mübareki lisanla ikrar kalbiyle şarttır ve lazımdır. İnsanla ikrar kalbiyle ile tasdik olursa, bütün azay-ı Allah'a tevhid ettiğini duyarsın. Bütün cemaatatın, ağaçların, dağların, taşların, hayvanatın ve insanların ve cinlerin ve meleklerin de hakkı zikrettiği, onların zikirlerinde agah olursun. Yine bu kelimenin Tayyip i Tayyip-i sekiz cennetin kapısını fetih-i küşad Cennetin sekiz derece vardır. Sekiz kapısını açan iftahı budur. Miftahül cennedir yani cennetin kapısını açan anahtardır. La ilahe illallah. Hadis-i şerifle sabittir ki bir kimse aşk ile misal ile ikrar kalimle tasdik ederek met ile okusan. La ilahe illallah. Yeri Ramudur ahadisleri. Dört bin günahı üzerinden kaldırılır. Bir daha söylüyorum. Bir kimse aşkı ve şevk ile bir kere la ilahe illallah dese, medile okusa, risan ile ikrar etse, ile tasdik eylese, dört bin günaha üzerinden Rabb olur, kaldırılır. Bir daha iade olmaz. Mavi Mümin namaza duracağı vakitte yalnız başına Allahü subhanahu ve teâlâ hazretleri emreder meleklerine. O mümine ittiva ediniz, tabi olunuz, cemaatle namaz kılınız. Melekler derler ki, ya Rabbi biz masumuz. Bu beni adımlı olan zat günahkardır. Masum günahkara tabi olur mu? Hatta Teala buyurur ki, onun günahını refedin kaldırın. O da masum olsun. Çünkü zikrime mübaşeret etti, huzuruma durdu. Üzerinden günahları kaldırılır. Melekler ona itibar ederler. Ne hürmetine bilir misin? Tevhid hürmetine, la ilahe illallah hürmetine namaz kılınır sonra melekler sorarlar. Ya bir günahlarını iade edelim mi? Haşa der Cenab-ı Hak. Hayır olmaz öyle şey. Bizim kelemimize yakışmaz. Affedelim sonra azab edelim. Esadullahil Galip Ali bin Ebi Talib Radıyallahu anh Eferimler Hazretleri Şah-ı Merda Sultan-ı e gelip yani Resulullah Efendimiz'e gelip ya Resulullah Allah'a kurbiyetin ve vuslatın çabucak Kısa yoldan, kestirme yoldan ne olduğunu sordu. Uzun ibadetler ve taatlar var değil mi ya? Oruçlar, namazlar, şunlar var. Hazreti Ali sordu Cenab-ı Peygamber'e, İmam-ı Muttakî'ne, Aşıklar İmamına, Muttakîler İmamına, Sultanına sordu. Ya Resulallah, Allah'a usatın kısa yoldan tarihi bize. Dedi, ya Ali, tevhiddir dedi. La ilahe illallah dedi. Ya Resulallah... Biz tevhidi ettik ve ediyoruz. Öyle değil. Beni seyreyle dikkat et benimle beraber tevhid et. Selam-ı Fahri Salim mübarek gözlerini yumdu. Sağdan alarak la ilahe arşa verdi illallah da kalbe. La ilahe illallah üst sefer. Sağdan aldı arşa verdi kalbe verdi, bir sefer. Sonra durdu ya Ali sen de şimdi tevhid et benim gibi yaptırdı Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. i̇mam Ali gözlerini yumdu. La ilahe illallah üçle vadevî Gördüğünü gördü i̇mam Ali. Onun için buyurmuşlar ki kendileri La abide rabbenlem ben görmediğim Rabbe ibadet etmem. Nereye baksan? Hakkı alanın cemalini görürsün. Evet, evet. Görene, körene. İşin başı tevhiddir. La ilahe illallah. Onun için gecede, gündüzde, sabahlar ve akşamda teyirin içeride devam et. Cennetin yüz derecatı vardır. Bir defa cennet üçe ayrılır. Cenneti efal, cenneti sıfat, cenneti zat. Bu üç cennetin yüzer derecatı vardır. En yüce derecat yüzüncü derecedir ki, makna ve âlâ maksad-ı olmaktır. Avâm-ı için cenneti efaldir. Onlar nardan azal olur, cennete dahil olurlar. Bol bol Allah'ın nimetleri vardır. Huriler, bilvanlar, bildanlar, efendim yiyecekler, içecekler, gözlerin görmediği, kulakların işlemeyi tehattir edemediği fikirlerin nimetler kenarına bahşe olur. Bunları giderse biz söylemiştik. size söylemiştik. Cennetin, cennetteki olan nimetlerin sayısını hiçbiri fers sayamaz. Yalnız şöyle size ifade edeyim. İştahın ne arzuyla ediyorsa ne arzuyla ediyorsa ne arzu ediyorsa iştahın önünde bulacaksın. Melek-i ateşleki Allah diyor ki Celle Celaluhu Hazretleri nefisleriniz ne arzu ediyorsa önünüzde bulacaksınız. Olmamak yok. Verilmemek yok mu? Ne isterse. İşte artık bundan anla yani. Sen kıyasla kendi idrakin ve Allah'a olan kulubiyetinle. Anmışın bu deracatı kazanmak gene tevdi gelir. Bu La İlahe İllallah gemisine binmeyince cennet bahçelerindeki güller derilmez. Hureler de gılmanlar koculmaz. Bu avam için. Bu La İlahe İllallah muslata erilmez. Cennete zata girilmez. Cemalullah görülmez. Ah. İlle La İlahe İllallah. Bunun için aşıklara ve sadıklara bir hamrullah'tır ki bu Allah'ın bir ipidir ki Buna kim sarıldıysa, bu hakkı kürette, onu, bu ipin ucu cenabı ı Hakk'ın yedi kudretindedir. Onu Allah'a götürür. Abdestli, abdestsiz. Efter olan, abdestli olaraktır. Mümin, gecede de de Rabbini çok tesbih etmelidir. Kişi sevdiğini çok zikreder. En büyük kötülük, hakkı unutmaktan gelir. Hakla olduğunu, ile beraber olduğunu... Hak sana senden yakın olduğunu bildiğin vakitte zikre mübaşar edersin, zikrine tamam etmiş demektir bir kişi. Binaen ala mümin layık olan abdestli olarak zikretmedi. Hele bahusus zikre ekber olan, beş vakit namazı mümin olan herk edemez. Çünkü madem ki mahkub-u huda Muhammed Mustafa'ya muhabbetim vardır, o buyurmuştur ki o sultanlar sultanı, Namaz benim gözümün nurudur. Es-salah kurrata ayni buyurmuş. Aşıklar için bu. Bu kelam peygamberin ilanı aşklar için. Beni sevenler benim gözümün nurunu terk ederler mi? Es-salah kurrata ayni benim gözümün nurudur demişler. Yine diğer bir zümreye hitap etmiş. Es-salah imadut değil. Namaz dinin direğidir. Kim namazını yıkılarsa dinini yaptı demektir. Kim namazı terk etti? din dinini yıktı demektir. Efendiler, gençliğinize, kuvvetinize güvenmeyiniz. Büyüklüğünüze dayanmayınız. Bunların hepsi hiçtir. Nice idam sehpalarına baş rekaletin iskemlesiyle gidildi. Elindeki bulunan nimetleri düşün. Bazen Allah kulunu kaldırır, kaldırır, kaldırır, yüceldir de sonra yukarıdan bırakı verir. Bunu hiç hatırından çıkarma. Dünyada fani olduğunu hiç unutma. Gelip gitçisin, senin kulluk vazifelerin var. Bunlardan bir tanesi din İslam'ın erkanı olan namazdır. Ki Allah o namaza Kur'an-ı Kerim'inde velezikullahi ekber buyurmuştur. Zikrin en büyüğüdür. Kıyâmen kûûden yani ayakça, ilerek rükûde ve secdede ve kavmede ve celsede bütün melaikenin ibadetlerinin cem'idir. Hele bunu sen tevhid ile gece gündüz süslersen, o vücut gemisini kalafatladın demektir ki o su üzerinden çabuk kayacak ve maksuda maksutunda çabukuna ayrılacaktır. Anlıcığım, tevhid edenler kazandılar. Tevhid edenin cehennemin ateşi söndü. Yarın asi olan ümmeti Muhammed, Allah'ın adayı tecelli eyleyip asiler nara götürülecektir. Halbuki cehennem kafirlere hazırlanmıştır. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِيرِنَ سَلَاسِلَ اَغْلَالًا <gülüyor> ve Sure-i İnsan'da biz kafirlere, azapları, bukuaları, zincirlere hazırladık diyor. Bize de يَا يَا يُلَزِّنَا عَمَنَ Hak'tan korkunuz ve cehennem ateşinden kaçınmınız diyor cenab Allah. Yani bize yakıştıramıyor. Bir adam Muhammed'i olsun sonra cehenneme gitsin. Allah bunu yakıştıramıyor da. Diyor ki cehennemden dikay ediniz nefsinizi kaçınınız ateşte. Bu ümmeti Muhammed'in asileri adaletin tecellisi için. Cehennem günah karşılığı değildir. Cennet de ibadet karşılığı değildir. Cennetu ı aliyat Allah'ın fazlı keremi ihsan-ı ilahisidir. Cehennem karşılığı adalettir. Adalet-i İlahi'nin Acaba anlatabildik mi? Yarın ümmeti Muhammed'in asileri nara gittiği vakitte cehenneme ateşi görünce o cehennemin ateşini bildiğin mangal ateşi senin. Bu menfaatlıdır. Kış gününde ısınırsın, yemeğini pişirirsin, hayatını kurtarabilirsin. Celal'i geldi mi yakar yıkar ha? Bu cemali. Cemali geldi mi ısınırsın elbiselerini şer'le yemeğini pişirirsin hayatını kurtarırsın celali geldi ve yıkar su da öyle mebdi hayattır su ve caallami'l-may' kullu şeyin hayat hayat sudan gelir fakat celali geldiği vakitte bovar götürür işte nârda celali zamanıdır ki ümmeti Muhammed'e hücum edince nâr ümmeti Muhammed la ilahe illallah diye ateş kaçmaya başlar kendilerinde ve söner hatta sıratı geçerken ey Muhammed'i Üzerinden hızlı geç senin nuru imanın, nuru tevhidin benim narımı söndürüyordu. der. Her kim istiyor ki nar-ı, narı cehimi söndürmek tevhide devam eyle ama lisan söyledi kalbinde yok münafıktır. Kalbinden söyledi lisan da yok bilmeyiz onun müstevillediğini. i̇shar iman ve kalbine tasdik senin necatına sebeptir. Fazla konuşmayalım katil gidir, ağrı giderir. Genetik tekrar ediyorum, bir tevhid, bir tevhid dört bir günahı hadis-i şerefle sabittir. Gene bir kimse azaba müstehak olsa, bir kimse azaba müstehak olsa, yetmiş bin kelemi tevhid çektirdiği takdirde onun azabı üzerinden kaldırılır. Hz. İbni Arabi, kadesallaha sırrı al ediyor ki, ben bir kabirisine vardım, baktım bir delikanlı, Kabrin başında ağlıyordu. Allah bana kabri keşfettirdi. Kabre yirt akıyordu, katran akıyordu. Bir kadın vardı kabrin içerisinde. 70 bin kelime tevhid okumuştum. Eh, rahmetli alemin olan Hazreti Peygamber'e naib olan kişiler merhametli olurlar. Halka cehenneme sokmaya kalkmazlar. Affettirirler Allah'a. Bilalâ zalik. O okumuş olduğum 70 bin kelime-i o kabir sahibine bağışladı. Bağışlayınca diyor o delikanlı gülmeye başladı. Çünkü diyor kabir azabı cennet nimetlerine tebliğ olmuştu. Çocuğa sordum burada kim yatıyor? Annem dedi diyor. Efendim annem yatıyor. Az ağlıyordu şimdi niye güldü? Hayret ettim demiş. Neye? Kabir katı ile doluydu. Cehennem ateşiyle kaynıyordu. Birdenbire nimete kalp oldu. Ben yetmiş bin kelime-i tevhide verince, hediye edince Allah kabul azabına cennet nimetine tepil ettim diye söyleyen Muhittî-i i̇bn Hazretler. Abi, burada ne anlaşılıyor? Her gün sabahleyin kaptığı vakitte muhakkak bir miktar kelime-i tevhide. Yetmiş bin tevhiden kişi hayatında cehennem azabı görmez. Azab müstahak olsa dahil. İki... 10 bin salavat-ı veren kimse peygamberimize mutlaka Resulullah'ın şefaatini alınır. Size güzel güzel ilaçlar ve hediyeler getirdi. Bir günde bir kimse 24 defa tevhid ederse, tevhid 24 harftır. Her saatine bir harfi kifaya eder. Yani geceyle gündüzü ibadete geçirmiş olur. Ama abdestli olarak temiz yerde yapması eftaldir. Efendim benim vaktim yok. İşe giderken yaparız. Yani niyetin kullar benim tevhid ettiğimi duysun. Olmasın sakın ha. Allah için yap. Öyle düşünürsen eğer kullar benim tevhid ettiğimi sofu olduğumu görsün diye mürahi olursun. Riyada şirk-i hafi vardır. Hak için yap. La ilahe illallah de. Hak için la ilahe illallah de sana mürahi derlerse mürahi derler münafıktır. Bir daha söylüyorum. Kavrayamadın güne varamadın. Yaptığın ibadeti Allah için yap. Kullar dedi diye yapma, desin diye yapma. Sen Allah için yapıyormuşsun, başkası görmüş, bu herif mürahi dedi, o adam münafıktır. O rütbe yavru, o münafık rütbesini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizden Allah'ı zikredin, size mürahi diyenler, münafıklar, size mürahi eder, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın ha, öyle şey, kimsenin ne iltevhidine, ne şüvenle buna karış. Kendi nefsini düşün, sana katil gelecektir. Kimsenin günahını görmeye, kimsenin günahını tiharri etme. Sana günahın sana kâhi gelir. Kendini temizlemek isteyen, kalbini masibadan arıtmak isteyen kişi tevhid Cehennemden kurtulmak isteyen tevhid etsin. Cennete ustad etmek isteyen tevhid etsin. Müşkülatta kalan, darda kalan, zorlukta bulunan tevhid etsin. Allah'a mülakat isteyen tevhid etsin. Ölümün acısını duymak istemeyen tevhid etsin. Kabirde vahşet görmek istemeyen tevhid etsin. mahkeme kübrada rezil olmak istemeyen tevhid etsin. Mizanda avarı olmak istemeyen, kitaplar okunurken mahcup olmak istemeyenler tevhid etsin. Nar-ı olmak için tevhid etsin. La ilahe illallah Muhammeden usta talem sen enhu şan La ilahe, haktan başka, Allah'tan başka ilah yoktur, ancak odur, şerike ve naziri bulunmaz. Elhamdülillah ki bu kelebi-i tayyimeyle lisanımızı söyledik, kalbini tezgin <gülüyor> Ya Rabbi, ahır kelamımızı Kur'an-ı Mecid kelebi-i tevhid eyle, Zira <gülüyor> Habib'in haber verdi, bir kimsenin son kelamı tevhid olursa, <gülüyor> o kimse cennete dahil olur. Vallahi yeni birader